İyi günler, iyi günler. Nasılsın, kara gözüm Yorgunum acıvat. Hayırdır? Yoğun mu geçti işin bugün? Yok buraya gelirken merdiven çıktım da ondan. Ha, merdiven evet evet. De asansör bozuk mu? Yok benim kafam bozuk. Asansör bozulduğu için mi kafam bozuk? Takma Karagözcem yapılır yapılır. Benim krizden dolayı kafam bozuk. Ha, onu da takma Karagözcem. Ekonomi işte bir bozulur bir düzelir. Allah Allah benim ekonomik krize değil kalp krizine bozuk kafam. Hoppala. E şimdi ben sana bozulacağım. Ha. Çorba ettin soruları cevapları. Bir yerleştir de sonra de bakalım. Diyeceğim bir şey yok. Geçen gazetede okudum. Merdiven çıkmak spor olduğu için kalp krizine iyi gelirmiş. Ha, şimdi anladım seni tamam. Yaşta ilerledi acı var Öyle kara gözüm. Tabi spor her yaşta yapılsa iyi. Spor olsun diye futbol oynayayım dedim. Olabilir. Güzel fikir. Beni kaleye attılar. Oynamaktan vazgeçtim. E artık kara gözüm 90 dakika boyunca koşmak bizim harcımız değil. O kadar olduk diyorsun yani. E, Gerçekler acı. Sen yürüyüşler yapacaksın kısa kısa. E, haftada üç kez yarım saat mesela yani. Cık, ben yürüyüş yapamam. Niye? Bizim oralarda iki taraflı ağaçların dizildiği, kenarlarında çiçeklerin olduğu yer yok. Niye de öyle bir yere illa gerek yok ki? Olmaz. O zaman yürüyüş olmaz. Ne olur? Bir yerden bir yere yetişmek olur. Yiyeceksin eşofmanını, atacaksın havlunu da boynuna. Hatta gençlerin yaptığı gibi MP3'ünü de kulağına takacaksın. Bu yani. Aynen bu. Yoksa ben zaten yürüyorum. Efendim yürüyorsun tabii. Hepimizin ayağı yere basıyor ve yürüyoruz. Benim kastettiğim ve olması gereken o değil. Sen düzenli olarak ciddi ciddi bunu aksatmadan yapıyor musun onu söyle. Tamam o zaman haftada üç gün dedin değil mi? Bakkala haftanın bir günü gidiş 20 dakika. Dönüş 10 dakika etti yarım saat. Girişle geliş zamanı niye farklı peki? Malum veresiye alıyorum ya caymadan tüyiyim diye tabana kuvvet. kara <gülüyor> <İlahi> karayözüm. <gülüyor> Allah Allah hakikat bu ya niye gülüyorsun? Her gün durağa gidiş beş dakika... ...dönüş on beş dakika... E bu niye öyle? Otobüsün peşinden koşturunca... <gülüyor> Bak sen... Bunlar da yirmişerden... ...iyi iyi ediyor senin hesap iyi <gülüyor> ...yine doğal yollardan götürdük işi... En iyisi Karagöz... Tabii ya... ...adam her yere araçla gidiyor... ...para veriyor... ...sonra kilo alıyor... ...bu sefer vermek için evine alet alıp... ...yine para veriyor... Aletle de bitmiyor efendim bu iş... ...spor salonlarda cabası... Sağ ol acıvat. Biz yine beleşten götürdük işi. <gülüyor> Rica ederim Karagöz. Doğal yöntemlerle çözüm için her zaman bekleriz. Eyvallah geleceğim. Hadi bakalım. Efendim hoş kalın sağlıcakla kalın. Paranızı sokağa atmayın. Bize müsaade olan her ne kadar sürçülisan ettikse affola. Affola.